can yakıcı bir ceza ile müjdele İşte onların bütün yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gitmiştir Kendilerini bu halden kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur